Benim adım Tuğba. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ben hemşireyim. Zamanım genellikle hastanede geçiyor. Boş zamanlarımda sinemaya gidiyorum. Parkta kitap okuyorum. Kitaplardan çok hoşlanıyorum. Ben Rafiyer. Moskova'da yaşıyorum. Ben bir fabrikada işçiyim. Her sabah fabrikaya gidiyorum. Fabrikada çok yoruluyorum. Çok erken yatıyorum. Hafta sonları eşim ve çocuklarım ile alışverişe gidiyoruz. Dışarıda yemek yiyoruz. Benim adım Gabriel. Paris'te yaşıyorum. İş adamıyım. Ben çok yoğunum. Geç saatlerde ofisten çıkıyorum. Ofise değişik ülkelerden iş adamları geliyor. Ben de her ay farklı bir ülkeye gidiyorum. Boş zamanlarımda oralarda fotoğraf çekiyorum.